13. Allah-u Teâlâ'nın feyzleri, nimetleri, ihsanları yani iyilikleri her an insanların iyisine, kötüsüne herkese gelmektedir. Herkese mal, evlat, rızk, hidayet, irşat ve selamet ve daha her iyiliği fark gözetmeksizin göndermektedir. Fark, bunları kabulde, alabilmekte, ve bazılarını da almamak suretiyle insanlardadır. Nahl suresinin 33. ayetinde mealen Allahü Teala kullarına zulmetmez, haksızlık etmez. Onlar kendilerini azaba, acılara sürükleyen bozuk düşünceleri, çirkin işleriyle kendilerine zulm ve işkence ediyorlar. buyurulmuştur. Nitekim güneş hem çamaşır yıkayan adama, hem de çamaşırlara aynı şekilde parlamaktayken, adamın yüzünü yakıp karartır, çamaşırlarını ise beyazlatır. Bunun gibi, elmaya ve bibere, aynı şekilde parladığı halde, elmayı kızartınca tatlılaştırır, biberi kızartınca acılaştırır. Tatlılık ve acılık, hep güneşin ışıklarıyla ise de, aralarındaki fark güneşten değil kendilerindendir. Allahü Teala bütün insanlara çok acıdığı için ve bir ananın yavrusuna olan merhametinden daha çok acıdığı için dünyanın her tarafındaki her insanın, her ailenin, her cemiyetin ve milletin her zamanda ve her işlerinde nasıl hareket etmeleri lazım geleceğini dünyada ve ahirette rahat etmeleri ve saadeti ebediyeye kavuşmaları için işlerini ne yolda yürütmeleri ve nelerden kaçınmaları lazım geldiğini Kur'an-ı Kerim'de bildirdi. Ehli sünnet alimleri bunların hepsini keskin görüşleriyle bulup milyonlarca kitap yazarak bütün dünyaya bildirdi. Demek ki Allahü Teala insanları işlerinde başı boş bırakmamış. İslamiyet'in girmediği bir yer kalmamıştır. Demek ki, İslamiyet'i dünya işlerinden ayırmak, mümkün değildir. İslamiyet'i dünya işlerinden ayırmaya kalkışmak, İslamiyet'i ve Müslümanları, yeryüzünden kaldırmaya çalışmak demek olmaz mı? İnsanların, ahiretteki nimetlere nail olmamaları, ondan yüz çevirdikleri içindir. Yüz çeviren, elbette bir şey alamaz. Ağzı kapalı bir kap, nisan yağmuruna elbette kavuşamaz. Evet, yüz çeviren birçok kimsenin, dünya nimetleri içinde yaşadığı görülüp, mahrum kalmadıkları zannoluluyor ise de, bunlara dünya için çalışmalarının karşılığını vermektedir. Yalnız dünya için çalışanlara verdiği dünyalıklar, hakikatte azap ve felaket tohumlarıdır. Mekri ilahi ile istidrac olarak yani Allahü Teala'nın aldatarak nimet şeklinde gösterdiği musibetlerdir. Nitekim Müminun suresi 56. ayetinde mealen kafirler mal ve çok evlat gibi dünyalıkları verdiğimiz için kendilerine iyilik mi ediyoruz, yardım mı ediyoruz sanıyor. Peygamberime sallallahu aleyhi ve sellem inanmadıkları ve dini İslam'ı beğenmedikleri için onlara mükafat mı ediyoruz diyorlar hayır öyle değildir aldanıyorlar bunların nimet olmayıp musibet olduğunu anlamıyorlar buyurdu kalpleri gönülleri hak tehaladan yüz çevirenlere verilen dünyalıklar hep haraplıktır, felakettir. Şeker hastasına verilen tatlılar helvalar gibidir. Kalp, yürek denilen et parçasında bulunan bir kuvvettir. Elektriğin aküde, pilde bulunması gibidir. Ruh, can ise bedenin her yerinde bulunur. Kalp nefse uyup küfr veya günah yapmak isteyince Allahu Teala bu kula acırsa küfür ve günah işlemesini istemez. O da yapamaz. Acımazsa işlemesini ister ve yaratır. Karşılığını da verir. O halde insanın azaplara, felaketlere sürüklenmesine sebep kendisidir. Kalbinin İslamiyete uymayıp nefsine uymasıdır. Sual: Allahü Teala nefsi yaratmasaydı insanlar onun aldatmasından kurtulurdu. Kimse kötülük yapmaz, herkes cennete giderdi. İyi olmaz mıydı? Cevap: Bu dünyada, her mahlukta, her şeyde Allahü Teala'nın hem rahmet sıfatı, hem de kahr, gadab sıfatı tecelli, zuhur etmektedir. Su, insanların, hayvanların ve nebatatın yaşamaları için, temizlik için, yemek, ilaç yapmak için lazım olduğu gibi denizde binlerce insan boğulmakta, sel suları evleri yıkmaktadır. Soğuk su içen hasta olmaktadır. Ateş ekmek, yemek pişirmek için, kışın ısınmak için lazım olduğu gibi içine düşeni yakmaktadır. Elektrik çok yerde işimize yaradığı halde Yangına sebep olmakta, insana çarpınca hemen öldürmektedir. Her ilaç, bir derde deva olduğu halde fazlası zararlı olmaktadır. Her şey de böyledir. Nefs de bunlar gibidir. Hem faydeli, hem zararlı tarafları vardır. Nefsin yaratılması, insanların yaşaması, üremesi ve dünya için çalışmaları ve ahiret için cihat sevabı kazanmaları içindir. Allahü Teala nefsi böyle nice faydeler için yarattı. Fakat nefs teğaddi ve tenasül lezzetlerine doymaz. Allahü Teala bütün insanlara merhamet ederek, acıyarak nefse hakim olup zararlı arzularını önlemeleri için akıl da yarattı. Akıl insan dimağı vasıtasıyla ile his uzuvlarından şeytandan ve nefsten kalbe gelen arzuları inceleyerek, iyilerini kötülerinden ayıran bir kuvvettir. Ayırırken yanılmazsa, aklı selim denir. Allahü Teala ayrıca peygamberler göndererek, hangi şeylerin faydeli, iyi ve hangi şeylerin zararlı, fena olduklarını ve nefsin bütün arzularının kötü olduğunu bildirdi. Akıl, nefsin isteklerini, peygamberlerin iyi dedikleri şeylerden ayırıp kalbe bildirir. Kalp de aklın bildirdiğini ihtiyar ederse yani tercih ederse nefsin arzularını yapmayı irade etmez. Yani dimah, beyin vasıtası ile hareket uzuvlarına bunu yaptırmaz. Kalp, İslamiyet'in iyi dediklerini ihtiyar ve irade eder ve yaptırırsa insan saadete kavuşur. Kalbin İyiden, kötüden birini ihtiyar ve irade etmesine kesp denir. İnsanın hareket organları, dimağına, dimağı da kalbine tabidir. Kalbin emrine uygun hareket ederler. Kalp, dimağ vasıtasıyla his organlarından ve ruh vasıtasıyla taraf-ı ilahiden ve akıldan, melekten, hafızadan, nefsten ve şeytandan gelen tesirlerin toplandığı bir merkezdir kalp akla uyunca nefsin yaratılmış olması insanların sonsuz nimetlere kavuşmalarına mani olmaz. Herkese lazım olan iman 64. sayfaya bakınız. Kalbin nefse aldanmaması, ona uymaması nefs ile cihat-ı ekber olur. Allahü Teala cihad edenlere cennette yüksek dereceler vereceğini bildiriyor. Nefs İnsanların cihat sevabına kavuşmalarına, meleklerden üstün olmalarına sebep olmaktadır.